Bugün 28 Ekim 2009 Çarşamba. Üç Esas Şerhi derslerimizin dokuzuncu dersi Tevfik Allah'tan. En son mısannefin şibarelerinde kalmıştık. Bu enwa ül-i Allahu biha mi'tilu amar Allahu biha, mül-islam ve il-ıman ve ve minhu والرغبة والرهبة والخشوة والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة والاستعادة والذب و النذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها بعض مشكلارا د أمر الله بها وكلها أمر الله بها وكلها لله سبحانه وتعالى بعض مشكلارا ده بالشكل ده. إيه عبادة تشكيلين سيدنا موسى نفرحه الله Bunlardan dedi ki dua, tevekkül, rağbet, rağbet, huşu, haşya, inabe, istiane, istiğase, istiaze, zebeh, nezir. Değil mi? Bunlardan biz hangilerini anlattık? Kısaca İslam, iman, ihsana değindik. Sonra duayı anlattık. Sonra kauf, korkuyu anlattık. Sonra reca, ummayı anlattık. Sonra tevekkül. Tevekkül anlattık. Sonra rahmet arzu etmeyi anlattık. Sonra rahbe korkuyu anlattık. Sonra huşu huşuyu anlatmadık. Dedik ki onları delillerden sonra. Evet. Sonra delillerle birlikte neyi anlattık? Delillerle birlikte duayı anlattık bir tek. Bir tek duayı anlattık. Evet. Ebürlerine delilleri söylemeden önce Kısaca değindik bazılarına Evet Şimdi bugün o zaman khauf. Tabii Bugün akide dersi kısa sürecek İnşallah uzatmayacağız fazla Evet bunlardan bir tanesi dedik kimin minhu hu, min hu ed dua Bunlardan birisi dua ve havf korku Şimdi akide dediğimiz gibi geçen hafta Pardon, geçen derste şunu biz beyan ettik dedik ki İbni Teymiye ve başka alimlerin de e, belirttiği gibi şöyle müteradif lafız yani lafızları ayrı olup da Kur'an ve sünnette gelen laslarda manaları %100 müteradif yani eş anlamlı e, bir lafız yok sayılır yani mutlaka aralarında fark vardır ancak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 Mesela levhaf kitaplarında gelen veya bazı alimlerin zikrettikleri bu tarifler yani takrib veya lazım babından tefsirlerdir. Yani takrib yani mevzu yakınlaştırma. Sana der ki edeceği budur. Tevekkül budur. Mesela muhabbet için derler ki meylül kalp. Mesela sevgi için meylül kalp derler. Yani kalbin meile etmesi. Kalbin işte talep ettiğin şeye meile etmesi. yani muhabbet bir arkadaşını seviyorsun Allah için kalbin ne oluyor ona meyil diyor. Hı? Kalbin meyil ediyor. Veya bir yemeği yeme hoşuna gidiyor. Kalbin onu talep etmede ne yapıyor? Meyil ediyor. Onu istiyor, Arzu ediyor. Muhab... ancak baktığın zaman meylül kalp bu şekilde tarif etmişlerdir meylül kalp muhabbeti. Meylül kalp diye tefsir etmişlerdir kalbin meyle etmesi. Ancak baktığın zaman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 Üç, ma, üç lafızla bize hitap etmesi, yani bu üç lafızla bize hitap etmesi bir nastır. nasıl olarak gelmiştir bize ve bu nastır arasında biz fark olduğunu biliyoruz. Ama nedir bu fark? İşte bu da işin dinliği boyutu. O yüzden alimler e, özel, özel böyle değerli müfredatları içeren nastırı, yani bu nastır içindeki önemli müfredatları şerh eden, anlatan kitaplarda yazmışlardır.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 bundan hali olmaz. O kitabın değerini ilim meşter edenler çok iyi bilir. Ve bu kitap Türkçeye çevrilmiştir. Kalın 3 cilt halinde şu şekilde. Ancak tavsiye eder miyim etmem yani. Ben etmem. Çünkü neden? Ağır bir kitap. Yani Türkçe anlaşılmıyor. Çünkü ilim talebesi belli bir temel alır ilimde vesaire. En yani güzel. Ha, çok faydalanacağı yerler yok mu? Var o daire ama bazı noktalar kişiye ağır gelebilir. Ve Mederci Salik'inde hakikaten e, zikredilen bazı zühtlerle alakalı şeyler var İbn-i Kayyım'ın zikrettiği ama ne kadar Kur'an ve sünneti uygun tartışılacak mevzular da var. Yani İbn-i Kayyım'ın Mederci Salik'inde yazdığı söylediği bazı şeyler tam böyle bütün boyutuyla söylediği her şey kabul görmüş değil. Yani kabul görmediği e, üzerine istidrak edildiği bazı mevzular da var. Bunun da sebebi Allahu u Alem i̇bn Kayyım'ın bunu tasavvufi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 Kütüphanesinden hali olmaması lazım. Bunun çeşitli baskıları Arapçada mevcut zaten. En güzel baskısı Mektebeti Rüşt'ün. Rüşt, Rüşt yayın Tabi bunlar Arap dilinde basılmıştır. Rüşt evinin bastığı veya Tayba bastığı. Bunlar yurt dışındaki yayın Bunlar güzeldir baskıları. Tahkik edilmiş, nuskalarına dikkat edilmiş. Yani bu önemli bir kitap. İlim talebisi herkese tavsiye ederim ama Türkçesinin çevrilmiş haliyle Yani yine dileyen alsın güzeldir, anlaşılacak, faydalanacak çok yer var ama genel olarak bilmiyorum yani tavsiye tam edemiyorum. Allahu Allah daha e, tecrübeli bir ne sormak lazım da diyeceğim ama kitabı Türkçe'sine bakmışlar mı zannetmem yani kitabın Türkçe'sine bilmiyorum yani. yine keza bak mesela şunu tavsiye ederim. Yine İbn-i Teymiye Rahimallah Kitabı yazmıştı İsm-i Et-Tuhfetul Irakiyye Fil A'malin Kalbiyye Şeklinde İbn-i Teymiye'nin de Kalp amelleriyle alakalı Ve Guraba bunu Bu kitabı kalp amelleri adı altında bastı Bak bu kitabı tavsiye ederim Çok değerli önemli bir kitap İbn-i Teymiye'nin yazdı Guraba da bunu Kalp amelleri adı altında bastı hatta yeni baskısını yaptığın son. Bu çok önemli bir kitap, bunu tavsiye ederim. Kitabın orijinal ismi Et Tuhfetul Irakiye fi'l A'malil kitabın ismi. Bunu grubun Kalp harf amelleri şeklinde bastığı Bir teymiyede bunda çok düzenlidir kalp amellerinin. O yüzden bu kitabı tavsiye ederim, güzeldir yani. Faydalı. Evet. O yüzden dediğim gibi bunlar ibareler önemli. Allahu celle bize Yani bu nasla hitap ediyor ama sen hepsine korku dediğin zaman fark kalmaz. Sen hepsine korku dediğin zaman Allah onlar üstlerindeki Rablerinden korkarlar şeklinde bir ayet söyleyecek sana. Başka ayet de diyecek ki alimlerden şey, Allah'tan sadece alimler korkar. E ne oldu? Yani. Anlatabiliyor muyum yani? Halbuki bir tanesini haf ibaresiyle Allah anlatmış. Bir tanesini haşye ibaresiyle Allah anlatmış. Ha başka bir yerde alim olmayan kullarına da haşyeyi vermiş mi? Vermiş. Kusiyaksi başka göre bu bunun ayrımı bellidir ayrı ama aslen baktığınız zaman arasında fark var yani tamam aslen baktığınız zaman arasında ne var fark var. İnne ma yaxshallah min ibadihil ulema Allah'tan ancak alimler korkar. Sadece alimler korkar. nasıl sadece alimler yani yani ne demek? Kaş <gülüyor> şeyi evet Allah'a hakikaten bilenler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 Havf ise e, o haşya'ya göre daha alt seviyededir. Evet, evet dediğimiz gibi Müsanif Rahim Allah ne dedi? Ve minhu eddua. Bunlardan bir tanesi nedir? Dua. Velhavf. Bunlardan bir tanesi el elhavf. Korkmak. Şimdi tabi korkunun kısımlarını alimler ayırıyor. Yani bunlar çok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 Bu bir tabi korku. Bir de alimlerin خَوْفُ الْاِبَادَ وَا خَوْفُ السِّرِّ dediği yani ibadet korkusu. İşte bu işte nehyedilen korku. İbadet korkusu. Sırri korku dediğimiz. Yani bu da zul ve ta'zimi içerir. Yani hürmet göstermeyi ta'zim etmeyi ta'zim etmekle beraber karşısında bir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 sallı İbrahimullah ne dedi? Bunlardan bir tanesi dedi ki dua. İkincisi ikincisi korku. Bunu taksimata böldük. Buna delil olarak şunu söylüyor diyor ki ve delilu ve delilul kavluhu taala yani korkunun delili şudur. Allah azze ve celle'nin şu kavlidir. Fela kafu ve khafuni in kuntum mu'minin. Eğer müminisiniz onlardan değil benden korkun. Onlardan değil, benden korkun. Ve yine üçüncü kalbe emali olarak korkudan sonra ve reca'yı Reca da biz anlattık. Değil mi? Bunun denini de söyleyelim. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا ve وَلَا يُشْرِكْ بِيْبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا Kim Rabbine Rabbine kavuşmayı reca ediyorsa salih amel işlesin ibadetinde hiç kimseyi Rabbine ne yapmasın? şirk koşmasın. Şimdi baktığın zaman ahi biz bu ibadet çeşitlerini saydık. Dedik ki dua. Bunun delillerini saydık geçen derste. Bugün dedik havf. Havfun da delili var. Dedik ki reca. Bak recanın da delili var. Yani Nusanih sayıyor tek tek. Bütün bu ibadet çeşitlerinin hepsinin delili var. Ve bunlar bu müellifin söylediği lafızlarla gelmiş. Mesela reca diyor ibadet çeşitlerinden. Bak delili burada. hemen كَانَ يَرْجُوْ لِكَاءَ رَبِّهِ Kim Rabbine kavuşmayı reca ediyorsa. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا Salih amel işlesin. Bak dikkat et. Ragbet ediyorsa salih amel işlesin şeklinde gelmemiş. Çünkü rağbette ne dedik akhi zaten var. Rağbette peşinde koşma var. Rağbet derecan arası farkı anlatmıştım. O yüzden diyor ki kim istiyorsa istemekle yetinmesin. Anlatabiliyor muyum? Bak ayeti nasıl anlıyorsun? Çünkü reca'ne dedik. Reca ile rağbet arasında. Reca'ne ne dedik? Etma dedik. Yani bir şeyi istemek. Rağbet ise yani muhabbetü'l-vusul ila şey'il mahbub dedik. Yani talep edilen şeye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 Bu recanın bu manasını sen bu ayetten nereden çıkıştı? İşte alimler boşuna alim değil. Bu alimler boşuna alim değil. Yani boşuna adam rahmetle reca arasında farklar işte bu oyun olsun veya e, işte sırf öyle bir şeyler anlatın diye anlatmış değil. Bunların hepsi Arap şahitlerinden, Arap dil edebiyatından, Kur'an sünnetten, Nasr'dan istinbat edilmiş. Tamam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 Kim Rabbine kavuşma istiyorsa bu istemekle yetinmeyecek. Faliya amelen salih, salih amel işlesin. Ama rağbette böyle değil akı. içinde zaten ne var? He? içinde ne var zaten? <gülüyor> İstediği şey var. Bak diyor ki onlar Rablerinden rahbet ve rağbet ile umarlar diyor. Bak, rahbet ve rağbet ile umarlar. Yani Allah'tan biz uyum umuyormuşuz. Yani bizi överken Allah, yani müminleri överken Allah. Müminleri överken nasıl övüyor? Biz nasıl övüyor? Yani o müminler nasıl Allah'tan istiyormuş? Rahbetle. Çünkü ragbetin içinde ne var dedik? Amel var. Yani eğer amel olmasa zaten Allah onları över mi? Yani düşün bir tane fasık mı övecek yani? Veya veya kendisini hiç amel istem etmeyen, Allah'tan cennetini veya cehennemden uzaklaşmayı isteyen bir insan.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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i kendisine imam eden kişiye yaraşması gerek. Yani bu bütün imamın arkasında olsan okumayabilirsin diyen bütün alimlere taannetmektir işte bu cümle. Bütün alimleri küçük görmek tasavvupla. Yani İbn Teymiye şu an tasavvup ehli. Neden? Çünkü İbn Teymiye sesli namazlarda okum okumuyor. Elbani tasavvup ehli. Neden? Sesli namazlarda okumuyor. Ne bileyim imam aynı tasu ehli sesli namazlarda o. şey sesli de olsa sessiz de olsa okumuyor. Yine Ebu Hanife'nin bir sürü ashabı var. Alim insanlar. Bunların hepsi tasuv ehli. Neyse devam ediyorum. Bugün gibi açık masların karşısında daha hala tasuv göstererek itirazda bulunmak Resulullah kendisine iman eden edinen kişi yarışmasa gerek. Yarışmasa gerek. Onların bakış açısıyla da sen Resulullah ümmet olmaya yakış bu sözüyle yani bu kişi kimse ya kişiler veya kim bunun yaptığı bu menheç Resulullah'ın menhecinde yok yani. Adam bundan habersiz. Bu menaj böyle bir menaj yok yani Rasulullah menajinde. Maazalik diyor, maazalik bununla beraber demek. Maazalik mezhep ulemasından bazı iştehat ve meselemiz ile alakası olmayan deliller getirerek bak görüyor musun? Yani bak. Şimdi bu menajde bu tip insanlar mesela dinmetin önüne dese ki ben böyle yani kendi ehlini sünnete nispet etmesi.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 Diyor ki ki bunların takip ettiği imamlara dönsen taklide birçok noktada kabul ederler. Adam daha iyi tanım, sonra getireceğim işte İbn Teymürden taklide daha iyi şeyler, diye İbn Kaiymden vesaire. Yani adama bak ya, yani bak biz ama nasıl tanıtmışız insanlara? E, olmuyor işte, ahi, çok. E, tabii ki bu insanlar artık gelecekler bizde dalga geçecekler. Bunlara bak işte 1040'te sonra çıkmış yeni, e, tabii ki böyle diyecekler adamlar.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 muhalefet edenlerden bazısı Fatiha'nın sadece imamın arkasında sırrı olan namazlarda okunacağına ka, okunacağına kāiledir söyleyende. Yani bu bu laf bir kere İbn Teymiyye ve onun gibi düşünen işte Elbani var vesaire birçok alimi var yani geçmişten mutahhirlerden müteakkedimlerdir. Bazısı da sırrı ve cehri bu da Hanefi mezhebinin ashabının hepsini çöpe attı. İmamın arkasında kılınan namazların hiçbirisinde okunmayacağına kaildirler. Biz burada nasıl ve ne şekilde ihtilaf edildiğini anlatacak değiliz. Bize düşen nasları sert etmekti. Bu mevzuda fazla malumat isteyen Fatiha hakkındaki Risale'mize müracaat edebilirler. İşte Türkiye'de de Seleflik böyle işte. Böyle bir gariban. Ne diyebileceksin ki? Yani ben bunu neden okudum? Bak. Bütün bu tür söylemlerin hiçbirisi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 Bukhari'den hadis yok ki bilsin. <gülüyor> Bukhari'den hadis yok ki bilsin. Üstünde de yok. Dar-ı bakalım, belki vardır. Orada da yok ama maalesef. Yani, anlatabiliyor muyum? O yüzden ilim bu kadar basit değil. Sen bir hanifeye edersin, Fatiha'sı olmayan namaz yoktu. Bu bir delildir, güçlü bir delildir de. Ama, işte tamam, bu kat'i olayı kestik, bitirdik, bütün hanifeler burada batıl sünnete mukave Böyle bir şey yok.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 İlla alakası, Fatiha'sı olmayan namazı yoktur. Hangisini alacağım? Değil mi? Yani alakuli hal, mevzular, bunlar tartışmalı. Yani bunlar bu kadar böyle kat'i sonuçlar değil. Yani, ümmetin önüne böyle usul şeklinde konulmaz bunlar. Bunlar şerefin menacine ters. Bunlar zarar veriyor ehl sünnete. Bu türlü söylemler zarar veriyor. O yüzden hangi mevzu aklına gelir sahi? Eğer mevzu ihtilaflıysa, tabii fıkhi, fıkhi bir mevzu, bak kayıtlar bir, fıkhi bir mevzu olacak. İhtilaflı olursa sonuç kat'idir. Fıkhi bir mevzuysa ve bu fıkhi mevzuda ihtilaf edilmişse ehl-i sünnet arasında veya ehl-i sünnetin kabul gördüğü fıkıhta fakih insanlar arasında ise bu mevzu. Ve ihtilafın sahipleri, yani ihtilaf güçlüyse ihtilafın sahipleri hakikaten,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 İşte şimdi ihtilafı bilmezsen, e tabi zannedeceksin ki Fatiha'yı okumak kat'i bir görüştür. E i̇htilafı bilmezsen, e ne? Kimse sana karşı çıkmamış ki. Hiç kimse sana karşı çıkmamış ki. Bak, bir şey anlatacağım. Başından geçen bir kıssa. İşte geçmişte ufakken yıllarca şey yaptık, işte, kickbox, kunfu yaptım ben de yıllarca yani. Yani 7-8 yaşından belki...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 mevzunun ricallerini tartış. Nasıl başlatacaksın? Ricallerini tartış. Sen ne yapacaksın? Hadi dedi ki sen bir ke bir hadis daha getirdin. Dedin ki o hadis senin anladığın gibi değil. Gerçek manası şu. Çünkü şu kelime şu manaya geliyor. Şu i'rab, şu meful, şu fail olduğu için şu bilmem şöyle olduğu için şu manayı nasıl konuşacaksın adamla? Ya bu kadar basit değil elim yani. Evet.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 Rükün olarak kabul edilmesi de Allah katında olduğu için sen bu amele diyemiyorsun bir insanın. Şu, şu ameli salihtir. Hatırlıyor musun? Şu ameli sen. Peygamber hariç, peygamber edersin. Bunun yaptığı şu amel Allah katında kesin kabul. Çünkü peygamber bir, buna birdat işlemez. İki, riyadan veya herhangi bir şeyden dolayı yapmaz. Sadece Allah'a askılar. Şirkle işlemez. O yüzden iki şeyi vardır ibadetin. Rükünü birincisi ihlas, ikincisi mütabağ.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 He salih amel işlesin. Bak bu mütabaat kısmı amel salih amelde ancak Resulullah'a tabi olmakla olur. Çünkü men amele amilen men amile amelen leysalehi emruna fehuled. Men amel amilen men amile amelen feleysalehi emruna fehuled. Kim bir amel işlerse ve onun hakkında bizim bir emrimiz yoksa o reddedilir. Bu salih amel kısmı. Ve la yushrik bi ibadeti rabbih ahada. Rabbine hiç kimseye ibadetinde hiç kimseyi ortak koşmasın kısmı da ne? İhlas kısmı. Tamam. Önümüzdeki dersden itibaren inşallah e, ne var? Yine Reca'ya döneceğiz. Çünkü Reca vesaire bunları ilk anlattığımızda derileriniz zikretmeden anlattık. Reca ile birlikte kaldığımız yerden deliliyle birlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Allah'u alim ve sallallahu ala nebine muhammedin ve ve